Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bismillahirrahmanirrahim Kullü men aleyha fân Sadakallahu'l-azim Değerli kardeşlerim Bugün de ölüm hususunda konuşacağız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki Kullu men aleyha fân o dünyanın üzerinde yaşayan her canlı, her varlık yok olacaktır. Elbette ki Yüce Rabbimiz biz insanları yaratmış ve hepimize dünyada yaşayacağımız bir ömür takdir buyurmuş. Az ya da çok, uzun ya da kısa dünya hayatını tamamladıktan sonra da ahirete hep birlikte göçeceğiz ve dünyada yaptıklarımızın karşılığını göreceğiz. Elbette... Ölümü tarif ederken ölümü bir yok oluş olarak anlamıyoruz. Fena, yok oluş değil. Ölüm tam tersine bir yok oluş değil. Hayattan, bir hayattan diğer hayata geçiştir ölüm. Yani aslında insanın var oluşu dört evreden oluşur. Bunlardan birincisi anne karnında bulunduğu süreçtir. Dünyada henüz dünyaya gelmiş kendisine Ömür verilmeye başlamış ama henüz hesaba çekilmediği, yaşamın dışında olduğu birinci an, anne karnında yaşadığı, İkincisi bu dünyada yaşadığı hayat, üçüncüsü berzah alemi dediğimiz kabir hayatı ki orası da geçiş sürecidir, Dördün, dördüncü olarak yaşadığı yerde ahiret alemi öbür dünya kıyamet gününden sonraki yaşayacaklarıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, "O meate'driyinefsun merde teksi bukade. Hiç kimse yarın ne kazanacağını, ne ile karşılaşacağını bilemez. O meate'driyinefsun bi eyi ardın temud. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Allah Teala'nın kendisine sır olarak sakladığı bilgilerden birisi de ölümdür. Hiçbir insan Dünyada ne kadar kendisine ölüm takdir ettiğini, edildiğini bilemez. Zaten bilse yaşayamazdı. Düşünün ki bir insan, yani sayılı ömür geçer, küllü etin garip, her yakın gelecektir. Düşünün ki bir insan, 8 yıl, 10 ay, bilmem şu kadar bir hayatı olsa, kronometre geriye doğru çalışıyor olsa, o, o hayat, o insan için zehir olur. Onun için allah Teala bize merhametinden, ölümün ne kadar ne zaman gerçekleşeceğinin bilgisini insanlara vermemiş. Ama herkes de biliyor ki ölüm haktır. Ölüm gerçekleşecektir. Ama süresi, tarihi yeri Allah Teala'nın bilgisindedir. Değerli kardeşlerim, Hazreti Süleyman'dan rivayet edildiğine göre hani Hazreti Süleyman Allah Teala'nın kendisine en büyük lütuflarda bulunduğu, pek çok dünyevi nimet verdiği bir peygamberdi. Öyle peygamberdi ki rüzgara bile hükmederdi. Güneşe dur derdi. İşte Hazreti Süleyman Aleyhisselam bir gün devlet başkanı biliyorsunuz sarayında bulunurken apar topar bir insan içeri geliyor. Öyle bir can haliyle gelmiş ki bekçilere, kapıdaki görevlilere diyor ki çok acil, çok acil Hazreti Süleymanla görüşmem lazım. Bu görüşme Hayat memat meselesi, ölüm kalım meselesi çok acil, çok önemli, çok acil görüşmeliyim. Tabi bu gelen kişinin, bu gencin heyecanı içerisinde böyle talepte bulunduğunu görünce, görevliler de Hazreti Süleyman'a iletiyor, Hz. Süleyman gelsin diyor, çıkıyor huzura, diyor ki ya Resulallah, Azrail'i gördüm, korktum. Ne olur bana e, emret de şu rüzgara, beni bir an önce Hindistan topraklarına atı versin. Niye? uralardan çok uzaklaşayım, çok uzağa gideyim ki, Azrail'i görmüş olmayayım diye. Tabi Hz. Süleyman da, bu talep üzerine, rüzgarı bu adamı Hindistan'a götür diye, emrediyor ve hakikaten o insan, o anda Hindistan'a gidiyor. Ardından, biraz süre geçiyor ki, Hz. Süleyman Aleyhisselam, Azrail'i görüyor. Diyor ki, hayır ola ne oldu, sen o delikanlıyı çok korkutmuşsun dediğinde, Hazreti Azrail aleyhisselamın Hz. Süleyman'a cevabı şu diyor ki ya Resulallah gerçekten çok şaşkın bir haldeydim çünkü elimdeki listeye göre bu insanın ölüm vakti gelmişti ama listeme göre de bunun Hindistan'da ruhunu kabzetmem gerekiyordu bana görev verilirken görev yeri de birlikte söylenmişti ama burada olduğu için ben çok şaşkın bir haldeydim ve dolayısıyla da Hindistan'a girer gitmez de tabi ki ruhu kabz ediliyor. Ne demek istiyoruz? Allah Teala ruhu ruhun nerede kabz edileceğini meleğine bildirmiştir. Ve bu iş için insan dünyanın öbür ucuna da gitmeye kalkışsa ölümden kaçış yoktur. Kendisine nerede ölümün nihayete erdiği takdir edilmişse o gider. Ama bizim burada insan olarak görevimiz Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi onların ecel sureleri geldiği zaman ne bir an ileri ne bir an geri alınmaz ölüm ne zaman takdir edilmişse o zaman gerçekleşir onun içinde bir insanın feryad-ı figan etmesinin hiçbir önemi yoktur önemli olan ölümün gerçekleşip gerçekleşmemesi zaten kader-i ilahiyle belirtilmiştir Değerli Kardeşlerim Peygamberimiz Hadis-i Şerifinde buyuruyor ki Dünyadan bir yolcu ya da yabancı gibi yaşa bir yolcu ya da yabancı gibi yaşa. Neden? Çünkü yabancı bir insan bir yere geldiği zaman kendisini nasıl hisseder? Çok kısa bir süreliğine geldim aman insanlarla kötü ilişki içinde bulunmayayım arkamdan kötü anmasınlar kötülük yaparsam bir karşılık bulabilirim ve burada yerleşip çok uzun bir süre kalacak değilim her şeyi en kısa yolu halletmeye çalışır işte diyor Peygamberimiz dünyada böyle olur başlı bir hadis-i şerifinde de Efendimiz Aleyhisselam dünyayı tarif ederken buyuruyor ki dünya hayatı bir yolcunun seyahat esnasında dinlenmek için kısa bir süre mola verdiği bir ağacın altıdır yolla giderken yoruldun, mola verdin, ağacın altında dinlendin, bir süre durdun. Orada ne yaparsın? Sadece zaruri ihtiyaçlarını giderdirsin. Biraz sonra da yolda devam edeceksin. Fazla dalmamak için uğraşırsın. Çünkü eğer o ağacın altında kalırsan batabilirsin. Bir an önce çıkmak üzere hareket edersin. işte değerli kardeşlerim, dünyadaki bir insanın davranması gerektiği hal budur. Yine Efendimizin ifadesiyle bir insan öldüğü zaman ölülerin hepsi pişman olur. Herkes pişmandır. Dünyada salih amel işlemiş olarak, iyi insan olarak ölenler pişmandır. Neden? Ah derler. Keşke daha fazla hayır yapsaydım. Keşke daha fazla ibadet edebilseydim diye. Bir anımı boş geçirmeseydim diye bunun pişmanlığı içinde olurlar. Tabii ki kötülük yapanlar da pişmanlık içindedirler. Onlar da derler ki keşke dünyadayken tevbe edip salih amel işleyebilseydim. Onun için de insanın bu dünyadayken nefes aldığı her bir anı iyi şekilde düzenlemesi her bir nefesinin bile bir anının bile ibadetle geçmesi gerektiğinin bilinci içinde olması gerekir. Değerli kardeşlerim Peygamberimiz bir gün uyuyor. Hazreti Ömer de onu seyrediyor Tabi seyrederken birazdan büyük bir e, üzüntü duyuyor Hazreti Ömer peygamberimizin hal, halinden ağlamaya başlıyor Ağlayınca Efendimiz uyandığında Hazreti Ömer'i görünce soruyor Hayrola ya Ömer nedir seni ağlatan dediğinde Peygamberimizin uykusu nasıl? Peygamberimiz bir hasırın üzerine uyumuş Hasırın izleri de mübarek yüzlerine çıkmış Yüzü hasır izi. Ondan ağlıyor. Bunu ifade etti. Ya Allah sen e, şu anda senin sana isyan edenler bile Allah'a isyan edenler ne hallerde refah içerisinde yaşarken senin bu haline üzüldüm dediğinde Peygamberimiz cevaben buyuruyor ki Ya Ömer bırak dünya onların olsun. Sen ahiretin bizim olmasını istemez misin? Bu dünyada böyle eğlenmek bu dünyada fazla fazla nimetlerin içerisine dalmak, bunların hiçbirisinin bir sonu yoktur. Ve en önemli hadis-i şeriflerden birisi de ölümle ilgili şudur ki, zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çokça hatırlayın diyor Peygamberimiz. Ölümü çokça hatırlayın, zevkleri bıçak gibi kesen. Tabii ki insanoğlu merak sahibidir. Ne zaman öleceğini, ne zaman kıyametin kopacağını böyle bazı konuları çok merak eder. İşte Bedevilerden birisi de merak etmiş. Ya Resulullah demiş, kıyamet ne zaman kopacak? Biliyor ki kıyametin kopması çok önemli bir hadise. Kıyamet kopacak, herkes ölecek. Efendimizin cevabı ne? Şu zaman bu zaman değil. Sen ona ne hazırladın? Önemli olan ona ne hazırlamış olmak. İnsanın görevi budur. Değerli Kardeşlerim yine Hazreti Ali Efendimizin bir sözü var ki Hazreti Ali Efendimiz de kim ölümü çok hatırlarsa dünyadan az ile yetinir. Eğer ölümü hatırlamazsa ölüm hiç gündeminde olmazsa da o insanın hırsı, arzusu, istekleri bitmez. Diyor Hazreti Ali Efendimiz. Dolayısıyla da bir insanın kendi nefsini dizginleyebilmesinin frenleyebilmesinin de yolu ölümü çokça hatırlamasından geçiyor değerli kardeşlerim yine Hatem bin Esam hazretleri de buyuruyor ki bir evden cenaze çıktığı halde ibret almayan kimseye ne ilim fayda eder ne hikmet fayda eder ne de vaaz verenin vaazı fayda eder bir insanın dünyada alabileceği en büyük ibret ölümdür bir insana ölümden daha başka, daha büyük başka bir ikaz yoktur onun için insanlar cenazelere katıldıklarında o cenazeye katılmakla büyük bir ibadeti görevi yerine getirmiş olurlar ama o ibadet kadar en büyük tesir de kendi nefislerine ölümü hatırlamaktır ölümü hatırlamakla ölümün cenazesine iştiraf etmekle ne yapmış olur? ölümü de kendisine hatırlamış olur peki insanoğlu ölecek de ölüm nasıl gerçekleşecek? değerli kardeşlerim bir insanın hep dualarda ve ahir ömrümüzü hayır eyle diye büyükler dua eder bir insanın ölüm anı da dünyadaki hayatının bir neticesidir eğer hayatı iyi ise ölüm anı da iyidir eğer hayatı kötü ise ölüm anı da bir kötüdür. Aynı zamanda bir insanın ölüm anında yaşadıkları şey ondan sonraki hayat içinde bir işaret şeydir, işaret noktasıdır. Eğer iyi karşılama, iyi muamele başlamışsa ondan sonrası içinde kötü başlamış olur. İşte bir insan öleceği zaman kendisine bir melek gelir. Melek eğer cennetlik ise İyi amel işlemiş salih bir kur ise kendisine Allah Teala'nın iyi lütuflar da bulunacağını o andan itibaren ihsas eder, söyler, ifade eder. O insanda sevinir. Keza bir insan eğer e, kötü amel işlemiş, cehennem ehlinden bir insansa da o zaman kendisine hayatının ...bundan sonraki anının hayatı devam edecek çünkü çok kötü olacağı söylenir. Onun için de bir insan eğer öldüğü anda cennetlik ise hemen ölmeyi hemen kıyametin kopmasını arzu eder. İçerisinde büyük bir huzur dolar ki bir an önce öleyim bir an önce nimetlerime kavuşayım diye. Ama Allah korusun bir insanın da ameli kötü ise ölümü hiç istemez ölüm yaklaştığı an büyük bir nefret duyar. Aslında Allah da ondan nefret eder. Allah da onun zaten kendisine kavuşmasını istemez. Mümin kul ise büyük bir heyecan içerisinde ölüm bekler. Değerli kardeşlerim peki bir insan öleceği zaman dedik ne olmalı? Öleceği zaman kendisinin nasıl bir hayatta karşılaşacağını o anda anlamış olur. Öldüğü zamanda e, berzah alemi dediğimiz kabir alemi dediğimiz Hayatının üçüncü geçiş sürecindedir. Geçiş noktasında, otobüs durağında, bekleme anındadır kabir. Kabire girdiği zaman insana iki tane melek gelir. Münker ve nekir. Bunlar sorarlar. Ne sorarlar? Dört tane önemli soru sorarlar. Rabbin kim? Kitabın ne? Dinin ne? Peygamberin kim? Diye bunları sorarlar. Tabii bu soruları Sorunca cevap çok rahat veriliyor olsaydı herhalde insanlar dünyada bunları ezberler ki herkes de biliyor zaten kurtulurdu. Halbuki bunlar bir insanın yaşadığı süreçle ilgili, yaşantısıyla ilgili de vereceği cevap. Eğer dünyada Peygamberimizi çok anmış ise Peygamberimiz olduğunu rahat söyleyebilir, salavat getirebilmişse, Kur'an-ı Kerim okumuş onunla amel etmeye çalışmış, Kur'an-ı Kerim'i kendisine hidayet rehberi olarak almış, hayat düsturu edinmişse, kitabının Kur'an olduğunu rahatça söyler. Aynı şekilde eğer Allah'a tam bir teslimiyet göstermiş, hakiki kul olarak görevlerini ifa etmiş, Allah'tan başka güç tanımadan tam bir teslimiyet içerisindeyse de Rabbim Allah'tır diye rahatça cevap verir. Ama eğer bu sorulara dünyadayken yaşantılar iyi olmamışsa doğru cevap veremez ve insanın ahiret hayatı başlarken ilk sınavı da zaten burada başlıyor. Eğer bu sorulara doğru cevap vermişse o insana o anda cennetteki yeri gösterilir. Melekler derler ki sen birazdan şu cennete gireceksin o andan itibaren de kendisine, kendisine cennet nimetleriyle muamelede bulunulur cennet nimetlerinden daha kabirdeyken faydalanmaya başlar orada cennetin lezzetini kokusunu alır kendisine ikramda bulunur aynı şekilde bir insanın ameri kötü ise ahirette karşılaşacağı kötü son kıyamet e, kabir hayatındayken başlar o andan itibaren o insana cehennemdeki yeri gösterilir ve kabirdeyken de değerli kardeşlerim azap başlar. Kabir azabı çok e, korkutucudur ki Peygamberimiz e, bununla ilgili değişik hadislerde değişik ifadelerde bulunuyor. Ama biz bir tanesini alalım. Buyuruyor ki Peygamberimiz her zaman e, kabirde azap görmeme hususunda kabir azabından bizi koru diye Allah'a dua ederdi ve dedi ki Efendimiz Aleyhisselam ben aslında sizin Ölüleri defnetmeyi terk edeceğinizden korkmamış olsam, Hepinizin ahiret azabını, kabir azabını az da olsa görmeniz için Allah'a dua ederdim Kabir azabı o kadar şiddetli ki Eğer birazını bilseniz Ölülerden kaçardınız, ölüleri defnedemezdiniz Böyle bir şeyden çekindiğim için Ben sizin dünyadayken bunun bilmenizi istemedim Aslında diyor Peygamberimiz bunun bilmenizi isterdim bu açıdan insanoğlu dedik öldü kabirde berzah aleminde yaşıyor devam ediyor o süre ne kadar bir süre birinci sur üflendiği zaman kıyamet koptu tüm insanlar öldü ikinci defa sura tekrar üflenecek o zaman da kıyamette haşir gerçekleşecek dirilme bu haşir esnasında dirilme esnasında ne olacak o gün Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle çekirge gibi insanların hepsi koşarak toplanma yerine doğru gidecekler. O gün yeryüzü dümdüz bembeyaz olacak ve insanlar çıplak vaziyette haşr olacaklar. Ama çıplak halde haşr olacakları halde o günün korkusundan anneyi, babayı, eşi, kardeşi herkes birbirini unutacak. Önündeki arkasındaki insana kimse bakamayacak. Çünkü o gün herkes kendi canının derdinde olacak. Ve o gün değerli kardeşlerim güneş yeryüzüne inecek. İnsanların hizasında olacak. Ve kavurucu yakıcı bir sıcağı ile birlikte insanların beynini kavuracak. O gün insanlar dünyadaki yaşantılarına göre de güneşten nasiptar olacaklar bazı insanlar var ki dünya hayatları kötü geçmiş kan ter içerisinde kalacaklar dizlerine kadar kimisi beline göğsüne boğazına kulaklarına kadar ter içerisinde perişan olacaklar o gün herkes dünyadaki karşılığına göre ama buyuruyor peygamberimiz işte güneşin beyinleri kavurduğu sıcaklıktaki o günde Yedi tane insan var ki Allah onları Kendi gölgesi altında Gölgelendirecek Onlara özel bir gölge verecek Kim bunlar? Bunlar birincisi adil yönetici Devlet adamı Amir Yönetici, sultan, başkan Birincisi adaletle Davranan yönetici insan İkincisi değerli kardeşlerim ikincisi de kalbi Allah korkusuyla dolu genç, Allah yolunda mücadele eden genç. Sadece namazları kılıp dünya hayatının içerisine dalmış olan değil, hak yolunda, Allah yolunda mücadele eden genç kimse Allah'ın o gün koruduğu kimse. Üçüncü olarak kalpleri camiyle bağlı insanlar. Bir gözü sürekli camide Sürekli namazları takip ediyor. Bir namaz bitti, öbürüne geçme peşinde. Her zaman kendi cami ile, ibadetle, kullukla bağlantı içerisinde bu bağı hiçbir zaman kesmiyor. Üçüncü olarak da Allah'ın o gölgesi altında gölgelecek kimse. Dördüncü olarak da birbirini Allah için seven, Allah için birbirinden buğz eden insanlar. ...menfaati var diye iyi ilişkin içerisinde değil... ...ya sırf Allah rızası için... ...bu adam Allah yolunda çalışıyor... ...Allah yolunda mücadele ediyor... ...bu düşünce içerisinde bir insanla dostluk kurmuş da... ...işte bunlar... ...kıyamet gününde Allah'ın o gölgesi altından... E, nasipdar olacak... ...aynı şekilde... ...bir insana tepkisi, buğzu, kini... ...yalnızca Allah rızasından dolayı ise... Bu adam İslam'a aykırı işler yapıyor diyerek eğer bir insandan nefret ediyorsa o insanda kıyamet günü o gölgenin altında gölgelenecek. Sonra değerli kardeşlerim Efendimiz'in ifadesiyle güzel bir genç hanım kendisine yanlış bir işe çağırdığı zaman elinde imkan olduğu halde sırf Allah korkusuyla haramı reddeden ...bugünkü tabirle diyelim... ...karı kız peşine gitmeyen... ...yiğitçe durabilen insan... ...kıyamet günü Allah Teala'nın... ...gölgesi altında gölgelenecek... ...altıncı olarak da... ...gizli sadaka veren... ...sağ elinin verdiğini... ...sol eli bilmeyecek kadar gizli veren... ...hani bugün meşhur ya... ...bir şey verirken kameraların huzurunda... falan yere şu kadar bağış yapmış... ...şu kadar hayır hasenat işleri yapmış... ...böyle propaganda yaparak... ...sağ solda konuşarak... ...ben şöyle şunları şunları yaptım diye... ...yaptığının teşhirini... ...yaptığını, reklamını yapan değil... ...gizlice yapan insanlar da... ...altıncı olarak da... ...kıyamet günü o gölge altında... ...gölgelenecek... ...yedincisi ise... ...gizli hallerdeyken... ...tek başına kaldığında... ...ve ibadet esnasında... ...sırf Allah için... ...gözyaşı döken... Allah korkusuyla gözünden yaş damlatan insanlar sadece namaz kılıp selam verdi namaz bitti değil öyle bir kalbi huşu içerisindeki kalbi huşu ile birlikte gözyaşı damlatıyorsa gözü Allah için ağlayabilmişse işte bu yedik tip insan kıyamet günü güneşin beyinleri kavurduğu günde Allah'ın tahsis ettiği özel gölgelikte gölgelenecekler Peki kıyamet günü daha sonra ne olacak? Haşir meydanında toplanıldı, güneş var, sonra insanlara amel defteri verilecek. Amel defteri iyi olan kimselere sağ eliyle verilecek, kötü olan kimselere de sol eliyle. Dünyada amel iyi olan kimseler amel defterleri aldıklarında mutluluktan uçacaklar. Ne güzel diyecekler. Hatta sevinçle herkese gösterilecekler. Aa bak ne güzel. Ben falan zamanda filan hayır işi yapmıştım. Falan işte mücadele etmiştim. Hiç de bir karşılığını alamadım zannetmiştim. Aha bu da yazılmış. Dünyadayken yaptığı en basit hayırlı bir işim bile karşılığını görünce sevinçten mutluluktan uçacak. Aynı şekilde amel defteri sol elinden verilen insanda. Eyvah diyecek. Kıyametler gerçekte onun için kutmuş olacak. Eyvah! Nasıl bu defter? Ne bulmuşsa her şey yazmış. Her şey yazmış diyecek. Dünyadayken yaptığı kötülükler. İnsanları ben zaten kandırıyorum. Kimse bilmiyor. Kendi kendime yaptım. Canım bununla da bir şey olmaz. Diyerek küçümsediği, gizli köşelerde tek başlarına yaptığı kötülüklerin hepsinin ayam beyan, açık seçik o defterde yazılı olduğunu görecek. Ve bu insanda büyük bir pişmanlık duyacak. Ve bu defterler alındıktan sonra da allah Teala o gün Yasin suresinde anlatıldığı gibi ağızlar mühürlenecek. Kıyamet günü insanlar şu gördüğümüz dillerle konuşmayacak. O gün eller, gözler, ayaklar vücut ağzaları konuşacak. Kulaklar konuşacak. Bunlara konuşma fırsatı verilecek. Bunlar ne yaptıysa bu eller hangi hayırlı işler yaptı? Bu ayaklar nerelere gitti? Onu anlatacak. Ya Rabbi bu benimle falan falan yerlere adım attı, gitti. Beni şerde kullandı. İnsan o gün ağzıyla değil ağzı konuşacak ve öylelikle de hesap görülmüş olacak. Değerli kardeşlerim daha sonra ne olacak? Yine kıyamet gününde hesap görüldükten sonra da allah Teala bizzat kendisi hesapları görecek ve o gün defterler verildikten sonra dünyadaki haklar meydana gelecek. Dünyada zerre kadar bir insanın hakkını tecavüz eden, haksızlık yapmış olan insan, her ne yaptıysa haklar birbirlerine verilecek. Ne gıybetini yapmışsa, eğer zulmetmişse, haksızlık yapmışsa, kan dökmüşse, her ne kötülük yapmışsa haklar verilecek. Öyle ki boynuzlu koyundan Boynuzsuz koyun bile hakkını alacak Boynuzlu koyun Boynuzsuz koyuna kafasıyla Vurmuştu onu incitmişti Onun bile hakkı alınıp verilecek Dolayısıyla Hiçbir insan zerre kadar Bir hakkı gasp etmiş Olmayacak Hak, Gasp ettiği hakların tamamı O kimselere ödenecek Ardından değerli kardeşlerim Hesap kuruldu Mizan Tartı gelecek, herkesin elinde defterler, haklar alındı verildi. bakiyene kaldıysa herkes kantara çekilecek. Öyle ince, öyle hassas bir terazi ki o terazide de femen yamel miskal ederatin hayran yara, omen yamel miskal ederatin şenran yara. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa muhakkak karşılığını görecek. Zerre kadar da kötülük yapmışsa yine karşılığını görecek. O hassas teraziyle bir insanın her türlü hesapları görülecek. Bu hesapta insanın kıyamet günü mahşer sahnesinde karşılaştığı son an tabii ki o gün dünyada iken yaptığı her şey karşılığını bulacak. Peygamberimizin ifadesiyle o gün insanlar bazı şeylerden şaşkına dönecekler. Mesela dünyadayken çok basit gördüğü, bu da bir şey değil canım diyerek, küçümseyerek yaptığı kötülüklerin günahların dağlar kadar büyük kötülük olduğunu görecek. Aynı şekilde dünyadayken hayır peşinde gayret ettiği, iyilik olarak yaptığı ama önemsemediği, basit eme yaramaz, işe yaramaz diye düşündüğü, iyilik olan şeylerin de dağlar kadar büyük olduğunu o sahnede görecek. Ve yine o gün tesbihatın ağırlıklarını görecek. Mes yine o gün güzel ahlak diyor Peygamberimiz. En çok ağır basacak şeylerden birisi olacak. Bir insanın dünyadayken hiç önemsemediği ahlaki tutum ve davranışlarının da ne kadar ağır bir yer teşkil ettiğini o kıyamet sahnesinde görecek. Ve son o hesap görüldükten hemen sonra da... Ne var? Artık Sırat Köprüsü var. Sırat Köprüsü de şu İstanbul'un Boğaz Köprüsüne benzer bir köprü. Peygamberimizin tarifiyle kıldan ince bir köprü, ama cehennemin üzerine kurulmuş bir köprü. O köprüde insanlar öyle geçecekler ki amellerine göre. Eğer dünyadaki ameller iyi ise kimisi uçarak, jet gibi girecek, kimisi koşarak, kimisi yürüyerek, kimisi sürünerek. Önemli olan o sırat köprüsünü Geçip karşıya cennete Varmaya hedef cennete Varmak olacak o gün e, Düşemeyen orayı geçemeyenler Cehenneme düşenlerde Allah korusun cehenneme Düşmüş olacaklar önemli Olan insanların o gün O gün hızlı bir şekilde O sırat köprüsünü Geçip cennette Muhatap olmaları en önemli Hedef en önemli arzu bu Değerli kardeşlerim işte bundan dolayıdır ki bir insanın dünyadayken kendisine verilmiş olan şu kredisini hayat kredisini nefes kredisini en iyi şekilde kullanması gerekir. Eğer bunu israf ederse çarçur eder, boş yere harcarsa bunların hepsinin de karşılığını görecek. Yok şayet dolu yere harcar iyi şeyler yapmışsa da dünyada en basit diye gördüğü her şeyin iyilik ya da kötülük kat kat karşılığını kıyamet günü karşısında bulacak. Onun için insan hayatı boyunca yaptığı her şeye, her adıma, her nefes verişe bile maksimum düzeyde gayret etmek, dikkat etmek, önem vermek zorundadır. Bu noktada toparlarken bir iki söz söyleyip kapatalım. Değerli kardeşlerim yine Hatem el-Esam Hazretleri buyuruyor ki dört şey vardır ki bu dördün kıymetini ancak dört kişi bilir. Kim bunlar? Birincisi gençlik. Gençliğin kıymetini ancak yaşlılar bilir. Gençsin, çapı gibisin ama bunun faydasını bilmiyorsun. Kim bilir? Ancak yaşlılar. Pirli fani olmuş, elden ayaktan düşmüş. İşte ancak gençliğin kıymeti o zaman ortaya çıkar. İkincisi huzur. Bir insan huzurunun kıymetini gayet sakin, rahat bir halde ama bir imtihanla, bir bela ile, bir felaketle, bir musibetle karşı karşıya kaldığı zaman ancak huzurun ne anlama geldiğini bilir. Yoksa normal şartlarda huzurlu bir insan huzur nimetinin kendisi için ne kadar büyük Önem atfettiğinin farkında ve bilincinde olmaz. Üçüncü bir kimse de sağlık. Sağlıklı bir kimse de nimetin değerini ancak hastalandığı zaman bilir. Ancak hasta olan kimseler sağlığın ne anlama geldiğini bilir. Ve dördüncü olarak da diyor Hatem Hazretleri, hayatın kıymetini de ancak ölüler bilir. Hayatın kıymetini insan ancak öldükten sonra anlar. Ah vah der ama iş işten geçmiş olur. Onun için bir insan dünyadayken, hayattayken, nefes alıp veriyorken Allah'ın kendisine bahşettiği imandan sonra bu en büyük nimet olan hayatın değerini, kıymetini iyi bilmek zorundadır. Aksi takdirde bu nimet elinden geçtikten sonra feryatü figan etmesinin hiçbir önemi karşılığı olmayacaktır. Değerli kardeşlerim, bir Bedevi Ölmek üzere Ölmek üzere iken Ya iyice hastalanmış Ölmek üzere Diyorlar ki kendisine Ne olacak senin bu halde Soruyor ben ne olacağım sizce Diyorlar ki işte öleceksin <gülüyor> Bekliyorlar ki bu Bedevi Korku içerisinde Öleceğim eyvah diye feryadı figan etsin. Diyor ki Bedevi Nasıl ben Hayatım boyunca iyilik gördüğüm, hep hayır gördüğüm kişiye korkma, ulaşmaktan korku duyayım. Buna gitmekten çekineyim. Bir insanın, bir müminin ölümü de böyle olmalıdır. Bir insan öldüğü zaman e, hasret değil, vuslete ulaşır. Vuslattır kendisi için. Çünkü mahrum kaldığı nimetlere ancak ölüm vasıtasıyla ulaşabilir. Ölüm gerçekte bir ayrılık değil. Gerçekte bir kavuşmadır. E, bir insanın bizzat Yüce Mevla'ya, Peygamberimize, sevdiklerine ve nimetlere ulaşmasıdır. Mümin ölüme kaçarak değil, bu açıdan koşarak gitmek durumundadır. Kaldı ki sevse de, sevmese de, istese de, istemese de zaten her gün nefes almakla, her sabahın, her gün şafağın, şafağın yeniden sökmesiyle birlikte zaten ölüme yaklaşıyor. Zaten ölüme doğru gidiyor. Önemli olan, bu kanser hastası olan insanın ki herkes kanser hastasıdır. Kanser ne? Ölecek. Ölmeyecek olan var mı? Yok. Herkes kanser. Onun için de bu süreci iyi değerlendirmek, buna göre hareket etmek gerekiyor. Son sözümüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi من كان آخرü kelâmihi لا إله إلا الله دخلال Kimin son sözü لا إله illallah" الله tevhid olursa cennete giren. Allah hepimize cennette cem olmayı lütf, lütfetsin. Hepimizin cennete uygun ameller yaşamamızı nasip eylesin. Dünyadan ayrılırken eyvah diyen pişman olan insanlardan olmamamızı lütfeylesin. Her nefesimizi her adımımızı rıza ilahiye uygun eylesin.